Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah konumuz Cuma gününün fazileti Yani cuma namazı değil de Cuma gününde Ayrı bir özelliği var, fazileti var Allahuteala buyuruyor bizlere Kur'an'da Cuma suresinde Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu. Mevlamız buyuruyor Ey müminler Ey iman edenler diye nudiye Lissalati Miyemil cümuati Cuma günü Cuma Namazı için Davet Olduğunuz zaman Yani Ezan-ı Muhammed'i Okunduğu zaman Cuma günü, Cuma namazı için. Fesi'u ila zikri Allah-u Teala'nın zikrine koşun, gelin. Bu ayet-i kerimeye göre Cuma namazının kılınması farz olmuş oluyor. Tabi bazı şartları var. Kimlere fazla Cuma namazı? Önce tabi Müslüman olmak, erkek olmak, kadınlara cuma namazı farz değil. Hür olmak, kölelere ve esarette veya cezaevinde onlara tabi cuma farz olmuyor. Bunun gibi hastalıktan falan beri olmak. Demek ki bu gibi şartları haydolan kişi ne yapacak? Cuma günü, cuma namazı kılması, camiye gelmesi bu kişiye farz oluyor. Hatta Mevlam buyuruyor, Allah'ın zikrine. Burada namaz denmiyor da ayet-i keremede. Zikir geçiyor. Demek ki en büyük zikir de namazdır. Çünkü namaz kalan kişi Allah-u Teala hatırlıyor. Onun huzuna dikiliyor. Yine Mevlam burada buyuruyor, Fesavu. Yani tembel tembel uyuşu değil de canlı canlı camiye gelir. Mevlam buyuruyor. Peki ama işimiz gücümüz var. Alışverişimiz var. Ne olacak bunlar? Allah'a teala gelin camiye diyor. Ne olacak bunlar? Allah'a teala bunu da bildiriyor bizlere. Ve derül beyi Melam buyuruyor. Bey alışveriş her türlü dünya meşguliyeti sanat olsun ne olsun olsun bunları bırakın bela buyuruyor bederu ütrükü onları terk edin onları bırakın bela buyuruyor demek ki cuma namazına gelmek için işi gücü bırakmakta Allah Teala'nın emri o anda hayat duracak İslam ülkesinde Her cumaya gidecek kimlere cuma namazı farz ise la lüküm hayrun leküm işte bunu yapmak Allah Teala buyuruyor bunu yapmak sizin için daha hayırlıdır Mevla buyuruyor. Neyi yapmak? Ne kadar kişinin işi önemli olsa kendine göre görüşüne göre o anda işi gücü bırakıp her türlü muameleyip dünya işlemi bırakıp cumaya, camiye gelmek Allah talabülü sizin için daha hayırlıdır. اِنْ كُنْتُمْ <تَعْلَمُون> Eğer bunu bilebilseniz ama vela buyuruyor. Tabi bu dünyada biraz zor anlaşılabilebiliyor. Ancak ki nasip olsa mahşer yerinde. Mahkeme-i Kübra'da Orada belli olacak. Mesela bir kişi işte o anda işine bırakamamış, dünyadan kopamamış, şu olmuş bu olmuş bir takım özürler sıralıyor. C camiye gidememiş, cumaya gidememiş ondan dolayı. Fakat aldığı günahı görünce mahşerde bir de işini gücünü bırakıp da cumaya gidenlerin aldığı sevabını görünce Kişi da bunu anlayacak muhteremler. Yani bırak işi gücü de şöyle. Bütün dünya bir kişiye verirse, o kişi de bu dünyayı hepsini sadaka olarak verse, bunun sevabı mizanda terazin bir kefesine konsa, iki deki naman sevabı terazin bir kefesine konsa, o kadar daha ağır gelecek. Allah'tan büyük farzı bu böyle. Pırasa cuma günleri ve haftada bir gün Müslümanların bir araya gelmesi. Zaten cuma ijtima'dan kökenden gelir ki ijtima ihtima toplanmak demektir. Yani bütün çevre Müslümanları o gün bir araya gelirler. Yan yana, omuz omuza hiç ayrım olmazsın aralarında saf tutup namaz kılınıyor tabi mı takipte birbirine görüşürler, halatayı sorarlar. konu inşallah, biraz da gideyim inşallah. İkinci bölümde okunacak inşallah. Demek ki Mevlamız buyuruyor, işi gücü bırakıp dünyana kopup namaza gelmek, namazı kılmak sizin için daha hayırlıdır. Ama bunu dünyadayken bile bilseniz Mevlam buyuruyor. Şimdi gelelim inşallah Cuma gününün özelliği, fazileti nedir muhterimler? Bu ne? adetleri Aleyhisselam Hazretleri Şerif Müslim'de, Sahih Müslim'den Hayr-ı en hayırlı gün talaat aleyh şemsü üzerine güneş doğan en eftal en hayırlı gün hangisidir? yevmül cüm'ati cuma günüdür. Demek ki yıl içinde yıl içinde, sene içinde üzerine güneş doğan en hayırlı gün en hayırlı gün buna bak üzerine güneş doğan geliyor. Çünkü bazı yerde her gün güneş doğmuyor muhteşemde. Kutuplarda mesela her gün doğmuyorlar da burada. Değişiyorlar da. Yani Peygamberimizin tabi buyurması çok önemli burada böylece. Demek üzerine güneş doğan en hayırlı gün senede cuma günü. Ramazan bayramından da, kurban bayramından da, Arife Kadir Giresi'nin gününden de gece hariç Kadir Giresi'nin gününden de hepsinden en eftal en üstün gün hazreti gün, cuma günü yani cuma o kadar önemli o kadar mübarek bir gün cuma günü peki ne oldu cuma günü acaba da bu kadar değerli cuma günü Fihi huluka Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam yani insanlığın özü temeli o gün atıldı. Adem aleyhisselam o günün yaratılışı tamamlandı. Cuma günü idi. O günü. Bu tabi haşa rastlantı değil. allah Teala'nın takdiri bu şekilde. O gün Adem aleyhisselamın bedeni tamamlandı. Adam aslında yağ böyle aşama aşama oldu böylece. Tabaklar alındı yerden. Yani çamur halinden alındı. Tabi özü çekildi. Sonra tığın lazib deniyor böyle. Kara çamur. Sakız gibi böyle yapışkan hale getirildi. Ondan sonra bu kurudu. Allah ta'a bunu şekil suret verdi. Bedeni Mekke ile Taif arasında Güneşin etkisi, ayın uzan şu ile, havan etkisiyle, en son bana Rabbim ruh üfledi Adem Aleyhisselam'a. Ruh üfledi. Hatta Adem Aleyhisselam Hazretleri yatıyordu sürtüsü toprak halinde. Ama kuru, kuru zaman ses çıkaran içi boş tabi, organları oluştu. Ama içi dışarıda kuru toprak halinde. Ruh verildi, Ruh evvela beyne ruh verildi. Gözleri görmeye başladı. Daha beden çalışmıyor. Kalp daha çalışmıyor ama. Ruh verildiği anda beyne gitti. Gözleri görmeye başladı. Adam açısından baktı. bedeni daha toplak halinde. Diğer kısımları. Sonra aşağı doğru gitti. Kalbine. Bütün her ayaklarımla yayıldı. Ayakların ucuna kadar gitti. Ruh Adem Aleyhisselam tabi et, kemik, deriye dönüştü. Allah tabi bunu dönüştürdü. Ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Şev tarafa baktı. İlk sözü Elhamdülillah Allah şükürtmekle Adem Aleyhisselam Aleyhisselam. İşte Adem Aleyhisselam'ı demek ki Adem Hazretleri Cuma günü yağlıca tamamlandı. Ruh kendisine o gün verildi. Ve fihi ud'a cennete Adem yine cuma günü cennete dahil edildi. Cennete girdi. Hemen aynı gün mü? Onu bilemiyoruz tabi. Yani Mevla mevlab Peygamber yürüyor. Adem cuma günü cennete girdi. Ve fihi yuhbi ta ilel arıldı. Yine Adım Aleyhisselam bir Cuma günü cennetten çıkarıldı. Dünyaya, yeryüzüne indirildi. Yine Cuma günü idi. Adem Aleyhisselam'ın cennete girişi tabi bizlere bir nimet gibi görünüyor. Nimet tabi. Ama oradan çıkarılışı tabi alırıldı şeytan tarafından, hatta gün de edildi cennetten, bu dünya gezegeni indirildi, bu bir cezalanma oldu. Ama bu da cuma gününe, tevaffuz cuma günü oldu, peki bu da bir nimet mi bu da? Yoksa bir ceza mı bu? Şimdi muhtemem limonatımız, tabi çok incelikler var bunların böyle, Adem aleyhisselam ve Havva annemiz, eğer cennette hep kalsalardı, dünyaya gelmeselerdi, bizler evlatları oluşamazdık. Cennete doğum olmaz. Cenneteki denge, düzen öyle kurulmamış. Kurulmamış. Ancak bu doğum dünya düzeninde böyle yapılmış. Yani insan erkeği ve kadın gıda alacak gıda yiyecek yenen gıdalar kana dönüşecek, hücre olacak ürüm hücresi olacak ve e, izdivaç olacak izdivaç olacak ana karnında çürük yavaş yavaş gelişecek dünyaya olun, uyum sağlanma aşamasına gelince dünyaya gelecek halbuki cennette bunlar olmaz muhteremler olmaz yani yürüme hücresi yani erkekte, kanımda cennette böyle bir şey yok böylece Olmak, orada doğum olmaz efendim kanama oldu eşi düştü, şunlar pislikler, müşrikler cennette öyle bir düzen yok böyle. yok düzen böylece bunun için Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin dünyaya indirişi o da çok ama daha bir gündü imet onun neslinden nice nice peygamberler geldi. Kim bilir kaç milyar evliya geldi. Kaç trilyon katrilyon mümin salih müminler geldi muhteremler, Geldi. Peki Adem aleyhisselam hazretleri acaba neden cennete önce götürüldü? Orada en aşağı bin yıl kalı dünyaya geldi. Neden acaba bunlara böyle gerekti? Adem aleyhisselam hazretleri eğer hiç cennete götürüm oradan yaşamadan direkt dünyada yaşasaydı biz de meydana gelseydik o zaman bizlerin içimizde yani bugünkü deyimde genlerimizde cennetin özlemi olmaz mısırlarım der Adem alesi babamız annemiz onlar cennette yaşadılar bin yıl yaşadılar Cennetin gıdası ile gıdalandılar. Orun havasını kokladılar. oran sürü işiler, iç onların hücrene, genlerine cennetin güzeli böyle tam yerleşti yansıdı. Sonra onlardan sonra evlatlara bu ırsi olarak genlere geçti böyle. Şimdi herkesin içinde herkesin gönlünde Herkesin hayalinde cennet vardır. Herkesin muhteremidir. İnanmayan da onun dışında cennet özlemi vardır. Herkese dünyada cenneti arıyor. Nasıl ki kümeste doğan bir ördek yavrusu ördek yavrusu kümesi meydana gelmiş. Ne istiyor bu ördek yavrusu? Su istiyor. akar su istiyor. Göl istiyor. Batak istiyor. Bence. Öyle bir şey görmemiş halbuki. Daha yeni yumurta çıkmış kümeste, ama onun iç güdüsünde, onun genlerinde, onun asli vatanı olan o suların, göllerin, bataklığın ırçılara ona verilmiş verilmişler böyle işte. İşte bütün insanların da genlerinde, insanların özüm hayalinde cennet var. Her dünyada cenneti arıyor kimse dünyayla tatmin olamıyor ama kimse olamıyor muhtemelenler evet kiracı ah olsa oldu tatmin oluyor mu yok üç gün sonra olmuyor böyle. şu eşyan olsan bu eşyan olsan şunları bunları oyalanma oyalanma herkes ne istiyor cennet ismi muhtemelenler yani ölümsüz bir vatan böyle. sonsuzluk alemi yaşlı olmayan ebedi süretli gençlik sürekli sıhhat öyle insan bunu istiyorlar işte bakınız allah Teala Mevlamız Hakim-i allah Teala Mevlamız allah Teala ne yapmışsa her şey ona göre düzen kurulmuştur vefihi tibi aleyhi Adem Aleyhisselam Hazretleri cennetten diye indirince. Tamı çok ağladı. Hem de Allah Teala'nınlara cezası olarak Adem Aleyhisselam Havva ayrı yere indirildiler. Havva'nı Cidde indirildi. Cidde. Onun şu ismi verilir. Aslı Cedde. Öyledir. Cedde büyük aile demektir. Ced dedi demektir. Cede dede. Ced sonla noktalı içi boş hek konunca cedde Büyük anne demektir, cedde. Oradan kalmıştır. Tamam, bugün değişmiş, ciddi anlamına geliyor. Adam Aleyhisselam da Hindistan'ın güneyinde Serendip. Serendip. Bugün Seylan deniyor oraya, Seylan. Bugün orası bir ada halinde tabi. Hindistan'ın ayrı. Demek ki o zaman Hindistan'ın birleşikmiş. Tabi ondan sonra çok dolu afetör oldu yeryüzünde. Çok coğrafya değişti. Adem aleyhisselam serendibe yani şeylana indirildi. Havanımız ciddiye indirildi bakınız. Koca dünya iki insan var bir erkek bir kadın var işte indirilirler. Sonra tabi elandırırlar birbirine önce ikisi tevbe teb Allah ağladılar ber. Ağladılar. Bir Cuma günü idi Adem aleyhisselam teb gün kabul edildi. Elhamdülillah ya Adem tamam tebhini kabul ettim Adem, affettim seni diye. Ondan sonra kalktı, arama başladı. İşte Arafat'a kadar gelmiş demek ki Havan'ımızda. Araf'e bildi, tanıdı anlamına geliyor. Uzaktan karşıdan görüştüler. Arafat'ta Cebel-i Rahme var muhtemelen. Küçük bir tepe. Cebel dağ demektir aslında. Cebel-i Rahme onun üzerine bir işaret var. İşte adam Aleyhisselam tam oraya çıktı. Oradan has havayı gördü böyle. İşaret duruyor orada. Arafat'ta cebemiz üzerindeki tepedeki işaret adam arsam oradan etran baktı. Gözleri eşi Havva'yı arıyor. Oradan karşından gördü, tanıdı. Uzaktan gördü ama. Uzaktan gördü. Sonra Müzdelife'ye geldiler. ikisi de geldiler. Müzelife izdilaf, ictimah bir araya gelme anlamına geliyor. Orada birleştiler. Tabi nasıl sevindiler? Onu Allah'a bilir muhtemem Bir araya gittikleri zaman. Vefihi <gülüyor> mâde <gülüyor> yine Adem Aleyhisselam Hazretleri Cuma günü içinde öldü. Ölümün o gün oldu böylece. Allah'ın tevaffuku bu şekilde. Vefihi tekumus saati yine kıyamette Cuma günü kopacak. Kıyamette Cuma günü kopacak. E, kıyamet bir felaket. E, Cuma günü böyle faziletli gün niye o gün kopacak? E, muhteremler biz önce ölenler var. Eski ümmetler var. Kim bir kaç bin yıldır onlar yatıyorlar kabirlerinde berse aleminde. Ne istiyor onlar? Ya Rabbi, artık kâmede kopsun da herkese ne bulsun diye aldurulan müsterihler. Şimdi kâmedin kopması ilk bakışta felaket görünüyor, aslında sonsuz bir nimet müsterihler, müminler için tabi öyle. Yani büyük sonsuz bir nimet. Keşke kâmed kopu verse de, bize de Allah'tan rüzlü rüzlü rüz rahmetiyle ile inşallah saati geçip. Diğer de gelebilirsek Değil mi ya böyle? İnsanın asli vatanı cennet. Böyle. Asli vatanı cennet. Bu dünyada geçici, hatta bugünkü bedenlerimiz de geçici bize. Şu bedenler geçici, mesken bir çadır gibi bizler muhteremler. Aslı bizim bedenimiz beden değil aslında. Bu geçici beden bunlar bence. Ve hüve indi Allah yemin mezid ve cuma günü <gülüyor> Allah katında yevm-ül diye anılıyor. Melih ödüyor diyorlar. Ve hüve yeme yazrullahi ta'ala fil cenneti. Ve inşallah muhtemelen Allah nasip etsin cümle inşallah cennete girersek Rabb'in nasip etsin inşallah cuma günlerinde bir saat var o konu söyleyeceğim inşallah o anda cennete cemalullah orada görecekler. Peki cennete gün var mı? Hayır gün yok muhtemelen böyle. Yalnız cuma gününün Allah katına bir yeri var. Bir an meselesi var böyle bir. An meselesi var. Demek ki o cuma, o an o saat gelince Allah Teala oradaki müminlere cemalin inşallah gösterecek muhtemelen. Cemalullah evet. Tabi bunu bize şimdi anlayamıyor teyandar, anlayamayız böylece. Niye anlayamayız? Bizi aklı kim verdi? Allah verdi sebeler. Bizi gözü kim verdi? Kim yarattı Allah verdi müstehaplar. Hatta bakın Darwin diye biri var. Darwin diye yani haşa insanın maymundan yara dönüştüğünü iddia eden bir doktoru Darwin denen kafir yani. Ne diyor bakınız? Gözün yada dışını düşününce beynim çatlar gibi oluyor demiş. Gözün yada dışını düşününce beynim çatlar gibi oluyor demiş. Yani bu göz nasıl görüyor? Nasıl görüyor? Göz böylece. Ya tabakası göz böylece. Ve tabaka tabaka tabaka ta beyindeki hücreye kadar böyle kaç bölüm tabaka tabaka hatta o tabakaların biri yeri değişsin Yine göz görem yok mu derler böyle. böyle gözün görüşünü de aklı ermemiş, bırakmış, vazgeçmiş. Beynim çatlar gibi oldu demiş mecrucu. Biri gözün yalı düşünmede. Kulak böyle, kalp böyle, organlar bu şekilde böylece akıl da böyle. Allah Teala bize o kadar akıl vermiş ki, vermiş ki kul bu aklıyla ile önce ancak kendisini bilebilecek, kul bilecek. Yani ben kendimi yaratmadım, yaratıldım. Yaratıldım. O kudret, azamet muhteremler, azamet böyle şey. Elimize mi yaratılmamak, elimize mi yaratılmamak? Ya Kimi sordu bizlere böylece? O Mevla bizleri önce toprak maddelerinden sonra bilgileri tarafından emildik meyve sebze olduk yenildik içeriyle kan olduk hücre olduk ana rahminde oluştuk, oluştuk. selam bakın hıstıremler bir Amerikalı doğum uzmanı çok uğraşmış doğumu hızlandırmak için demiş ki bu çağda bu hızlı çağda efendim kadının 9 ay gebe durması demiş fazla demiş bir Amerikalı uzman doğumu hızlandırmak için o kadar uğraşmış, araştırma yapmış, sonra da pes etmiş. pes etmiş. Bakmış ki doğum biraz daha hızlı olsa tabi bunu başaramıyor da kadın bunu kaldıramıyor muhtemelen bence. Çünkü önce doğum bir hücreyle başlıyor muhtemelen. Yani gözün görmediği küçük hücreyle yumurta dönene başlıyor. Eğer bunda birdenbire büyüme olsa kadını birden bir ölüme sebep olabilir şey. Allah Teala kadına başka yaratmış. Kadınların karında elastiki evet. aşılabilir ha böyle. Aşılabilir böylece ama doğum böyle yavaş yavaş hiç belli olmuyor. Kadının kanı yavaş yavaş gerilme başlar elastiki o zaman böylece. Bakınız. Yani her şey böylece her şey bir denge düzen kurul içerisinde. Bir çeşit şey boşluk. bir de hadis-i şerif muhteremler cuma günü veya cuma günü ölmenin fazileti bakımında var burada. Aleyhisselam peygamber buyuruyor. Memmâh te yevmen cum'ati Bir kimse cuma günü içerisinde ölürse evlilikler cum'ati veya bir insan cuma gelisi ölürse biliyorsunuz İslam'da geceler Ersi güne tabi oluyor. Mesela bugün cuma, dün akşam cuma gelisi idi. Bu gece cuma gecesi olacak böylece. Şey. Demek ki bir Müslüman, bir mümin kişi cuma günü ya da cuma gelisi ölürse katolu er şehidin. Allah o kimseye şehit hesabını veriyor tam da. Bakın, sevabı Rukiye fitetel kabriye. O kişi o gün Cuma gününde kabre girerse kabir fitnesinden de korunuyor, emin oluyor muhteremler. Demek ki bir insan Cuma günü biraz geç bile ölse, mümkün olduğu kadar kişiyi o gün Cuma günü toprağa vermek gerekiyor Veriliyor. Hele Cuma günde bir saat var. Bir saat var icabet saati icabet saati deniyor Baleci. hele kişi o anda kabre girebilirse ona ne kabirde soru sorgu var ne azap var ne sıkıntı var muhteremler halı şerif buharda var cuma günü içerisinde bir saat var saat yalnız kuran'da halı saatler bildiğimiz 60 dakikayı içermiyor Kur'an'da olsun, hadisde saat, saat çok gelir. Bunlar bir an, bir an demektir. Eğer kuran ı Kerim'de saat kelimesi lâm-ı tarif ile gelirse, es gelirse, o kıyamet anlamına geliyor. Eğer nekre gelirse, mesela s-i'attem nehar gibi, o normal bir an anlamına geliyor kuran ı Kerim'de. Demek ki, cuma günü içerisinde bir saat var, bir an var. Bir an var. Buna icabet saati deniyor. Eğer bir kişi o anda namazda olsa, tevbede olsa, istiğfarda olsa, işte ibadette olsa, ki şu anda Allah'tan ne isterse, geri çevrilmiyor muhtemelen. Geri çevrilmiyor. O anda kafirlerin bile kabir azabı duruyor muhtemelen. Badeşe, o anda. O anda kafirin bile kabir azabı duruyor. O anda yani cenimin harareti yavaşlıyor. O anda. İcabet saatinde. Öyle bir saat var. Bunun için aziz cemaatimiz özellikle bazı hanımlarımız çocuklarına kızımı hemen beddu ediyorlar. Oy Allah beraber versin. Vay gözün kar olsun. Baş Allah ol diye. Allah korusun. Allah korusun. Eğer icabet saatine gelirse dua kabul olur. Hemen çocuğun başına zamanda bir bela gelir böylece. Bela gelir kardeşim. Kim yanar? Tabii ana bu yanar başlar Bu işin her zaman hayır dilemek gerekiyor. İşte demek ki cuma günü bir de icabet saati var. Ne zaman bu? Bu tabii gizli muhtemelen. Bu gizli böylece birçok âlimlere göre hutbe esnasında gibi diyor. Fakat bu konuda belki yirmi tane görüş var. Yani ehli keşif, evlullah'tan gelen ve rivayetler var. İşte değişik değişik saatlerde bunun olduğunu ben şahsen bunu şöyle yorumladım. O tabii bir anda oluyor ama her yerde zaman değişik olduğu için demek ki bazı yerde cuma saat tam den geliyor bazı ikimde geliyor bazı kuşu vaktinden geliyor o bir an tabi böyle. bir an oluyor dünyada saat farkı olduğu için bunun için birçok Eylül'e keşten bunu görmüşler bunu görmüşler ama rivayetler değişik geliyor bu konu açıdan şimdi gelmiş şaham Cemaatimiz namazdan sonra ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Heyda kudiyeti salatu Allah tabi melam buyuruyor. Namaz güzelce eda oldan sonra burada kalda eda aynı anlamına geliyorlar böyle. Hatta kuluya edadan daha da kesin kuvvetli oluyor. Yani muhkem kesinle güzelce namaz kılımdan sonra teşiru fil erdi Yeryüzüne dağıldınız. Buradaki fenteşli emirdir. Emri vücubu değil, emri ibahi deniyor buna. Aşağı yukarı usulü fukuta yirmi türlü emir vardır. Emri tehdidi, emri tacizi gibi. Mesela bir tür şey örnek vereyim. Ki, ben çirin çirin oğluna vuracağım. Ne diyorlar? Vur bakalım. Vur. Yani burada göreyim bakayım. Tehdidi. Bunun gibi Şimdi buradaki emir de emri ibâhi Mevlamız buyuruyor. Cuma namazı kılınıp tam oldan sonra artık yeryüzüne dağılabilirsiniz. Ne Mevla böyle buyuruyor? Mevla ne yapmış Mevlamız? Ve zerül beyi ayetilim Mevlamız Cuma'dan önce alışverişi yasaklamıştı allah Teala. Yasaklamıştı. Yani cuma ezanında Cumanın yasakları başlamıştı. Bu ayet-i yasaklar kaldırılmış oluyor yani. Veyhan buyuruyor. Cumanın yasakları kaldırılmıştır. Artık dağılabilirsiniz. Peki cuma kılında isteyen oturabilir. İbadet yapabilir. Tabi kim nefsini yenebilirse tabii iş olmayan. Sonra ne yapacağız? Vebtegu min faldilillah. Allah tabi yürüyor. Allah'ın fald keremine arayınız. Lütfen arayın Allah-u Teala'nın. Nedir bu? Tabi, işi gücü olan işine gider. Yalnız tabi, Allah nasip etsin, helal rızık kazanmak muhterem. Helal rızık kazanmak. böyle. Yoksa koşmak, çalışmak, mal biriktirmek Efendim taşları yığma, bütün yığını yapmak bu mesele değil muhtemelen. Çünkü ecel geldiği anda az canımızı aldığı anda dünyamız bitiyor ama pişmanlığı ebeden devam edecek muhtemelen. Büyüm olan demek ki helal kazanç, meşru kazanç. Yalan söylememek, kile yapmamak, rüşvet alıp vermemek, faiz işlerine girişmemek ve bir malın yenmesi haramsa, onun satılması haram oluyor. Der. Yani ticaret çok mühim muhterem der. Efendim ne olsa olsun benim şu anda ihtiyacım var, işim olsun, nasıl olsa olsun. Evet ama aziz cemaatimiz hanımın da sana ihsan eder, oğlun çocuğun sana ihsan eder. Çünkü haramla beslenen bir şey insan mutlaka asi olur. Hatta kişinin kendisi de, haram yiyen kişi de, Allah Teala'ya kulluk edemez. ve namazını bırakmaz. Ama, şekilde bir namaz olur böyle. Aklı başka yerde, gönlü başka yerde, huzuru bulamaz, namazdan tat alamaz bu terinde. Bunun için mutlaka, helal kazanca çok özen göstermek, iki zaman gerekiyor burada. Ve ayrıca cuma namazından sonra demek ki işi gücü olan işine gücünden gidebilir, helal kazancı yönelebilir. Bunun dışında Allah'ın daha fazla keremi sevabı çok aramak nedir bunlar? Hasta ziyareti cuma namazından sonra diğer günlerden daha sevap muhteremdi. Eğer kişinin yakını, bildiği dost, ahababı hastalar varsa onları ziyaret etmek cumadan sonra dolaşmak onlara. Eğer hastanın tabi durumu ağırsa orada az oturmak, onu fazla konuşmamak daha eftar. Yine bunun dışında cumadan sonra sile-i rahim yapmak. Bir insan, annesi babası ayrı yerde iseler onlara gitmek, dolaşmak, yakın akrabalarını Dolaşmak, yaşları dolaşmak, halatı sormak, tabii götürebilirse, ufak bir hediyeyi götürürse tabii, daha Allah'a katmak bile yaşar muhteremler. Allah Allah. Cuma sonra bunu yapmak, daha ahtarımız Cuma sonra muhteremler. Bir de aziz cemaatimiz, günümüzde çok unutun bir sünnet vardır, mezarları dolaşmak, kabristen dolaşmak, eğer bir insanın annesi, babası ya da biri, dedesi, amca, dayıları ölmüşse... Cuma'dan sonra onlara dolaşmak, bu da çok büyük fazilet muhteremdir, fazilet bu şekilde. Peki efendim, ben işte oturduğum yerde okusam, onlara sahibi göndersem gitmez mi, olmaz mı gider, olur. Eğer Allah kabul ederse okuduğunu olur ama muhteremler neye benzer bu? annen mesela Bursa'da da Urfa'da ne işler böylece arada bir telefonda halini soruyorsun hatta bazen paket hediye gönderiyorsun ama hiç gitmesin kendin eğer şöyle işinden kopsan da böyle o annecinin babacığını kendin bir ayağına gitsen kapısını şahsan elini öfsen boyuna salsan ne olur tabi daha belli olur muhtemelen daha memnun olmuşekler böylece. Bu için yani evet mesela karşımızda burada mesela. Burada okudu Fatiha'yı gitti mi? Günüyor orada gidiyor böylece. Be, Ama biz oraya gidersek daha ondan memnun olur muhtemelen. Bir de aziz cemaatimiz cuma geceleri özellikle bütün ruhlar dünyadan bir şey bekliyorlar cuma geceleri. Bekliyorlar böylece. Onlar Cuma gecesinin değerini, kıymetini biliyorlar. Muğrenmiyatta o akşam çok muazzam farklı alemler oluyor Cuma gecesinde. Hatta azapta olmayan ruhlar evlerine gelip dolaşıyor Cuma gecelerinde. Azapta olmayanlar eve geliyorlar. Eve geliyor ama günümüzde tabi utanç bir şey var muhtemelen. Mesela bir kişinin annesi evine geliyor. Bakıyor oğul efendim yaslanmış kanapeye. elinde kumanda kanalların birinden birine geçiyor böyle. Ne yapıyor? Dansörü seyrediyor televizyonda. Gelene yarı çıplak. Evandem çocuklar hepsini dikmişse gözün televizyona. Evde bir isyan. O zaman ne yapıyor? Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor efendi. Üzülüyor efendi ağlıyor böyle yavrum bak ben öldüm sen öleceksin diye böylece. Özellikle muhterler hiç olmazsa halkınız hiç olmazsa cuma gecelerine bir farklılık verelim O gece o kötü kanalları izlemeyelim muhterler. Onlara o gece hiç olmazsa boykot yapalım. Yine hiç olmazsa cuma gece toplanalım evde. Kim varsa insan, eşi, işte çoluğu, çocuğu, kızı, hatta ufak bile olsun, toplanalım. Okuyalım bir şey, ne biliyorsak. Ufak mesela ne biliyor? E, vallahi biliyor. Oku yavrum bakalım, kulüvallah'ı okudu. Yavrum bir kere daha oku bakalım, bir kere daha oku bakalım. Neden? Her harfine on şahat veriliyor. Oğlunu okusun, kızını oku efendim, hanım okusun. Efendim hanım işte o gün adet halinde okuyamaz Kur'an'ı. Başka bir şey okusun muhtemeliler. Bak zikrularan mesela Allah'ın teşbihi yüz defa Allah'ı böyle. La ilahe illallah de Sabah-ı getir. İşte aziz cemaatimiz hiç olmazsa cuma gecelerinde inşallah hem öğünlerimizi hatırlayalım hem de cuma yapılan günahlar da diğer gecelere oranla katla daha fazla yazılıyor muhtemeliler. Cuma günü o şekilde. Mesela bir insan hafta arasında başka bir yaptığı günahı eğer cuma günü işlerse, yani alkol olursa cuma günü efendim pis televizyonu izlerse günah kat kat muzaful yok o gece hemen. Cuma günü aynı şekilde. Bir de muhteremler mezarlardan gitmede iki tane fayda var. iki fayda var. Biri ölenlere, ikinci insanın kendisine. Şimdi buraya aleş amadetleri demir paslandığı gibi kalplerde paslanır bu peygamber. Demir paslandığı gibi insanın kalbi de paslanır. Sordu sahabeler ve macera yarşı Allah. Nedir kalbin paslanmasının cilani nedir? İki şey bir peygamber buyurdu. Kuran okumak ölümü çok hatırlamak. İşte İnsan kabre sana mezara gittiği zaman kişi artık o anda elinde olmadan ölümü hatırlıyor. Ama mezara girdiğimiz zaman önce onlara selam verelim muhteremler. Esselam aleyküm. Ehlel kubur en kısası bu. Ya esselam aleyküm ya ehlel kubur. Ey kabir ehli onlara selam verelim. Peki onlar alırlar mı selamı? Alıyorlar muhtemelenler. Onlar bizi görüyorlar, tanıyorlar, tanıyanları tanıyorlar ve selamımızı alıyorlar. Ne yapalım? Şöyle mezara bir, önce bir bakalım, genel bir bakalım böyle şey. Kimler kiminle yatıyor arada orada? Herkes kendi çevresine yakına tanıdığına baksın insan. Yani onlar da bilgi insanlardı dünyada böyle koşan insanlar, onlar da bizim gibi böyle şey. Bak ne oldu? Hatta bazıların hayatı insanın gözüne getirmeli hayatlarını. Bazıları hırslı dünyaya böyle. Nasıl koşan dünyaya böyle. Yani ezan okunur camiye bile gelen bile artık son zor camiye yetişir böyle. Hırslı dünyaya sarılmış böyle. İnşallah oraya buraya içine hırsa çarpmış. Peki sonuç? Ne oldu muhtemem? bir tek kefen onakı dünya böylece. Zavallı insan zavallı bizler. Zavallı bizler. Ne yapıyor muhtemelenler? Bir kefen uğruna o kadar telaş, o kadar hırs o kadar kalp kırma o kadar kavga tartışma sonuç bir tek kefen. Bir kefen böylece. Şey. Onlar öyle yaptılar. Öyle gittiler. E biz ne yapalım muhtemelenler? Bunlar ibet almış Allah-u Teala. Ayrıca Mevlamız buyuruyor, demek ki Cuma'dan sonra işini gidebilir insan, helal kadın dikkat eder kişi, akraba ziyareti, silah rahim, hasta ziyareti, e mümkünse mezaları oramak, ziyaret etmek, yalnız bayramdan baramayı ertelememek gerekiyor bunu. Ayrıca Mevlamız şöyle buyuruyor, ve zikrullahi kethiren le'alekum tüflihuvan namazdan sonra da cümadan sonra da Allah Teala'yı çok zikir edin ve zikrullahi <gülüyor> <gülüyor> Allah zikredin ne kadar sayı kethiren <gülüyor> çok ne kadar çok Allah çok diye buna buna sayı vermez ki çok diye demek ki İslamiyet yalnız camiyle kapanmayacak. Din yalnız camide yaşanmayacak muhteremle bakınız. Yaşanmayacak. Caminin dışında da Müslüman Allah'tan korkmayacak. Hep Allah'ın zikredecek. Peki ama efendim işte işi var, gücü var, busu var. Oturup teslim çekecek. Yok hayır. Ve elamız buyuruyor. Ellezine o müminler ki يَذْكُونَ اللّٰهَ Allah zik ederler kıyamen ve kuûden ve ala cünabim hakkı. da otururken de yattığı halde de Allah zik eder muhtemelen. İnsan hem işini yapar, hem yoluna gider, direksiyonunu kullanır, her neyse meclis, sanatı, görevi onu yapar, diliyle yapamasa bile yandan başka olsalar, kalben Allah zikredecek. Kul Allah'tan bir an... ...kopmayacak muhterem, kopmayacak. Peki ne olacak o zaman? İşte o zaman kişinin kalbi... ...nurlanacak, nurlanacak muhterem, nurlanacak. Bir kişi... ...neyi... ...alarsa... ...onun etkisi altına girer muhterem bak. Dikkat buyurun. Bir kişi neyi ansa... ...yani bir insan aklına ne getirirse... ...neyi anıyorsa... Kişi onun etkisi altına girer. Ne gibi? Mesela evde oturuyoruz yalnız tek başımıza. Karanlık gecede aklımıza bir yılan geldi aklımıza. Kocaman kara yılan geldi aklımıza. Evdeyiz, yılan var mı? Yok. Ama sanki yılan orada varmış gibi işte bir korku tiskinde gelir bakmı faynana böylece. Yani bir insan neyi anıyorsa onun etkisi altına girer. Hiç ekşi sevmeyen bir insan, bir ekşi hiç kabul etmiyor. Aklına bir limonlar geldi böyle, limon geldi ya da karşısına bir limonu emiyor. O ekşi seviyor. Bu milleti bulanır bak mülterimde. Kişi etkili mi Bir insan şöyle güzel bağlı bahçeli gül gül sanlı böyle güzel şeyler aklına getirsin, görmesi bile içi açılmaz deremde. Bir kişi Allah korusun fasık bir kişiye, yani zalim galkülük, eserkeş katil, matina böyle bir insan, kötü bir insan Allah secde etmeyen bir kişi böyle bir insan böyle kötü kişi haftana getirirsin, insan öpürür böylece. Şimdi gelin tarafına böylece şimdi bir insan Allah dostunu böyle, kendi görüşüne göre insan Allah'ın altına getirsin, içi bir rahatlığa böyle bakınız. İnsan aklına peygamberi getirsin, sahibi getirsin, kişinin gönü nasıl durulanır bileceğim. İnsan rahatlar, sakinler, insan huzur bulur bileceğim. Hele bir kişi, Allah'a bakın zik ediyor. Allah Rabbül Alemin bak. Yeri göğü yaratan muhtemelen der. Sınırsız Kudret Sahibi Mevlamız, akıl alamaz, göz göremez dünyada muhtemelen böyle. Bilemeyiz bu şeyleri. Allah bizi öyle yaratmış çünkü. Yaratmış, ama Allah'ın kudretini görüyoruz. Adın bütününü görüyoruz muhterem bakır. Güneşe bakamıyoruz böylece. E güneşe büyük yıldızlar var muhterem bak. Bu kadar galeşler var. Bu kadar gökler var. Bu kadar alemler var bu şekilde. Bunu yaratan, işin i̇şte kişi... ...Allah zikrederken... ...ister Allah, Allah der. Kalbinden der böyle. İster, la ilahe illallah. ister subhanla gibi bunları eder insan tabi Kur'an'dan Fatihuk ihlas okur. O anda kişiye Allah Teala'nın elhamd'e cemal sıfatları gönülde tecelli eder bu O kişinin gönü nurlandır, tebekkülü artar, sabrı artar, evham gider, hayal gider böyle, dünya aşırı sevgisi gider. Allah yönelir böyle. Yönelir. Bir de kişi o haldeyken günah işleyemez. Yalan söyleyemesi muhtemelenler Allah uzan için kişi muhtemelenler. Allah'ın kapımı bir şekilde vereceğim. Bir adı şerif var muhtemelenler. Onu da artayım inşallah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Mendehalet suuka fe kale Bir kimse tabi erkek hanım. Kim olsa olsun, çarşıya çıktığı zaman. Nedir çarşılar? Genelde çarşılar dünya. Meşgulliyet biraz gaflet yeridir muhtemelen. Yani çarşılar genelde eskiden beri bir gaflet yeri, bir hırs, itiraz. İnsan, erkek ya da kadın böyle çarşık zamanlar eğer şunu dersem, Kelime-i uzunu biraz, gerçi, her zaman teşhidden sonra okuyoruz. Anlamı verecektir ama biraz uzun için anlamı da, ezan dolduğu muhteremde. La ilahe illallahü vahdehü la şirikelleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hu la yamuut bi yedihi hayr <gülüyor> şeyin kadir. Yani bilen bunu söyleye sabrederler. Anlamı çok şey ama biraz anlamı geniş ama çok öz yapayım inşallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu kelime tevhiddir. Vahdehu. Bu burada tevhitten geliyor ayrıca. Allah birdir. Buradaki de üstün hal anlamı geliyor. Allah sana bir olduğu halde onlama ilah yoktur. Allah birdir. Nasıl buradaki bir? Eşli dengeli olmayan, denge olmayan. Arkadan geliyor tekrar la şerike leh. Onun şeriki orta denge yok. Yok. Yani o kadar anlamı geniş ki Musa'lamda şöyle bir Hay duyumuza ibadete baksak her şeyde Allah bir diye bir mühür var, damga var. Her şey Allah bir diyor böyle şey. Haşe Allah Teala'ya kim eş orta denk olabilir kim? İnsan kendine baksın. İnsan Allah'a ortak olabilir mi insan? Nereden yaratıldı? Bir damla sudan, bir kan pıtığından Ana rahmi edep yerinde kaldı, o pis yerde kaldı dokuz ay. Sonra edef yerine çıkıp dünyaya geldik muhteremler. Dünyaya geldik, altımızdan bez alındı muhteremler. İşledik, pişledik muhteremler. Sonra evet biraz büyüdük gerçi ama havaya bağımlıyız, suya bağımlıyız, gıdaya bağımlıyız. Gidip tuvalete bunları boşaltmaya mecburuz, hastalanıyoruz, hasta çekiyoruz. İnsan ile olabilir mi? Hangisi ile ile olabilir? Efendim filan akıllı, ideolojiyi şunu bunu kurmuş. O da basit O da aynı aşamadan geçti. O da ana rahminden dünyaya geldi. O da hasada öldü böylece. İşte en akıllı bilinçli varlık olan insan Allah'a eş olamadığı gibi haşa aşa mı olacak Allah'a eş olacaklar. Vela buyuruyor. La ilahe illallahü vahdehu la sharike leh, leh mülk. Var. Mülk onun, onun mülkiyet, egemenlik onun. Ve leh hamd. Hamd sana, övgü ona mahsustur. Yuhiy ve müyett? O hayat verir, o öldür, o diriltir, o öldürmüteler. Ve huye hayun la yemut. Allah haydır ölmez. Laimuttur Allah ölmez. Şey. O halde ölen faniye haşa ilah denemez. Bir edil hayır. Bütün hayırlar onun elinde onun tasarrufunda hükmünde. Ve hüv alâ kadir. Allah yaşa şey kadirdir. Şimdi muhterem cemaatimiz bir kimse çarşıya sokağa çıktığı zaman tabi çarşı sokağa dünya affet yeridir. Kişi bunu bir defa okursa ama şöyle yavaş yavaş anlamını aşağı şöyle bir sezerek okursa, ihlas okursa bakın ne oluyor. Özetleyim sahabına inşallah. Allah-u Teala kuluna bin kere bin hasene yazya bakınız. Araç böyle geliyor. Elf elfi hasen ettin. Bin kere bin. Yani bir milyon. Eskiden Milyon kelime yokmuş Arapçada. El felse geliyor. Bin kelime anlamına geliyor. Allah o kişiye bunu bir defa okuyana, çarşı sokaşıfı zaman Allah o kişiye bir milyon hasen'e seyahat veriyor. Allah o kulunun bir milyon günahını siliyor ana bakım muhteremler. O kulun bir milyon günahı siliniyor. O kişinin derecesi bir milyon katı arttırılıyor muhteremler. Allah azze ve celle inşallah dil yatağı fatiha.